Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radio 94.9'dayız. Kanunusluğa güreşiyoruz. Böyle de ilk defa dahil olup programa. Biz Cıngıl'ı dinleyerek değil mi Didemciğim? Evet hiç Cıngıl'ı dinlememiştik. Şaşkınlık oldu. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyiyim Günaydın. Keremciğim sen nasılsın? Gayet iyi görünüyorsun sarı sarı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Tişörtüm İstersen yani. Saçımı sarıya medya. boyadım zannedecekler. Evet. Ee, evet paylaş canım sosyal medya hesaplarımızı. Kamuslu Güneş Cimgir adresimiz var. Kamuslu Güneş Twitter adresimiz var. Instagram adresimiz var. Twitter adresini biraz daha aktif olarak kullandığımızı ifade edelim. Dinleyicilerimiz Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker tekrar tekrar teşekkür ederim. Hayli destek oldular. sağ olsunlar, var varolsunlar. Evet, artık bir yakınlarımızmış gibi. Her hafta adlarını anıyoruz. Var olsunlar. Efendim, şimdi biz malumunuz pandemi döneminde, bu yeni yayın döneminde iyi gelen şeyler, iyi gelen sözcükler gibi bir başlıkla başladık. Tabi bu iyi gelen şeyler aynı zamanda kötü de gelebiliyor. Ee, önce şifa mekanlarından hastaneye ve diğer e, deva mekanlarından bahsetmiştik bayağı bir sürdü. Neredeyse iki aya yakın. Şimdi bu pandemi esnasında bizi çok etkileyen sürekli birinden öbürüne geçiş yaptığımız ve bu konuda kafa yorduğumuz iki şey iki sözcük. İçerisi ve dışarısı sözcüklerini seçtik. Onlarla ilerleyeceğiz biraz. Ee, aslında ee, hani pandemiyle beraber yürüdüğü için bu iyi gelen şeyler başlı bir anlamda anlam kaybına doladığı aslında iyi gelen şeylerle birlikte düşünmek zorunda kalıyoruz. İçinin ve dışının hakikaten ya da bu bahsettiğimiz e, hastanelerin, sağlık kuruluşlarının ilgilenen yönleriyle birlikte e, bir yandan tabii hani insan insanın ruh haline çok daha hani fayda olmayan halleri de söz konusu. Son dönemde bunu daha çok hani hissettik. Eee bunu diye, diyelim istersen. İstersen bir anlamlarına bakalım değil mi? Şey kö kökenlerine bakalım. Ee, evet. Ve devam edelim. Çok iyi olur. Ee, ne ben bazen? de İsmet Zekiye İboğlu var. Ee, Türk dilini etimolojik sözlüğü, say yayınlarından. Ee, i̇ç, dış ikisi de Türkçe sözcükler. Ee, i̇ç, kimi ağızlarda yiç diye de kullanılıyor ama iç çok yaygın bir kullanım. Sözcüğün oluşmasında doğal seslerin etkisi düşünülebilir demiş İsmet Seki Eyüboğlu. Bu benim ilgimi çekti. Şöyle ki kişinin özünden çıkan doğal sesler arasında böyle iç yansıması ile ilgili bağlantılı bir durumu da sezdiriyor sözcük demiş Eyüboğlu. Böyle falan gibi düşündüm ben. Dış gene Türkçe bir sözcük. Eski Türkçe'de taş yazmış. Tış şekilleri de var. E, hatta e, taşra sözcüğü e, bu taş kökeninden geliyor. E, sonra bu tış hali td değişikliğiyle ki Türkçede çok fazla olan e, bir değişiklik bu td değişikliği dış olmuş. Hani tıpkı zamanında tilin dil, işte tikmenin dikmek, tikenin diken oluşu gibi bir tış dış e, söz konusu. Dışarıya gelince, tabi ki zaten dış kökünden türüyor sözcükler. Ee, önce e, eski Anadolu Türkçesinde, yani e, orta Anadolu Türkçesinden önce taş-garu, taş-karu halindeymiş sözcük. Garu-karu eki var önünde. Bu da e, aslında yön bildiren bir ek. E, bugün de değişmiş şekliyle kullanılıyor. Sonra işte taşarı dışarı oluyor, oradan dışarı oluyor. Orta Anadolu Türkçesinde bu G'ler, K'lar düşüyor e, o yüzden. E, ve taş da hani gene taşrayı düşündüğümüzde dışta olan, e, görünen anlamında bir sözcük. Hatta taşmak sözcüğü de e, düşünülebilir. Böyle bende TİS'e de TİSZE'de var ama istersen sen Nişanyan'la... E, yani, Nişanyan'la dışla ilgili taş ve taş biçimleri İstanbul ağzında haydi uzun zaman görüldüğünü Anadolu azlığında da 20. yüzyıla kadar e, görüldüğünü e, ifade etmiş. E, Osmanlıca'da genellikle de taşra yazılmış. Ama, fakat erken bir tarihten itibaren dışarı telaffuz edilmeye başlamış. Ben bu arada bu taşra ile ilgili <gülüyor> bilmiyordum hakikaten. şu <gülüyor> ilginç çekti o anlamda. Farklı düşünmüştüm. İnsan işte zamanla yolculukla birlikte, Ee, neler yürünüyor değil mi? <gülüyor> evet, Öyle. evet. Nişanyanda evet, içeyiyle e... ilgili de eski Türkçe iç geriden yani içe, içe doğru olan diye bir açıklama var. Sende daha zengin bildiğim kadarıyla. Biraz daha farklı. Evet bu yani Orta Anadolu Türkçesindeki düşüşle beraber zaten sonra yön eki ifade eden bir ek yetirse onu daha iyi açıklayacak. Böyle. Bittiyse sendeki Nişanyan Evet. Geçebilirim Titse'ye. Efendim Andras Titse'nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati e, TÜBA yayınlarından e, basılmış. Sağ olsun bizimle paylaştıkları. E, i̇çeri sözcü e, artık içe dışa bakmıyorum. Bir fark yok Eyüboğlu'ndan. Başka bir şey söylenmiyor. Eski Türkçe'de e, içeri aynı zamanda içre diye bir kullanılışı da var. Hatta eski metinlerde vardır bu içre. Efendim e, hatta bir tane ben şeyde bulmuştum e, dize e, ne balıklardır ol deniz içre Sultan veletin e, diye bir örneğini de vereyim. Bu reyra e, yön gösterme eki e, içinde e, arasında anlamı katan bir ek bu reyra. E, için sonuna gelen. Aynı şey dışarı için de geçerli. E, malum e, Titse sık sık Meniski'den yararlanıyor. Meniski'ye göre e, mesela e, taşra sözcüğünde e, halk ağzında e, taşrada denirken sonra dışarıda olmuş diyor Meniski. Ancak hmm. Titse'nin ve Eyüboğlu'nun diğer açıklamaları e, bunu çok doğrulamıyorlar. Bu aru eri rare e, hmm. yön eki gelmiş diyorlar. Böyle bir şey. Ee, işte gene titise taş garuyu kullanmış bu datif eki deniyor garu geriye bir yön eki direktif eki de deniyor buna ee, hani sonra ileri e, sözcüklerinde de var dışarı ve içeri sözcüklerinde olduğu gibi yapısal olarak yeterince bilgi verdik ders gibi oldu benden bu kadar <gülüyor> ee, ne güzel dedim o zaman evet Şimdi tabii bizi çok etkilen bir süreç var korona süreci. Korona süreciyle birlikte iyi gelen hallere başladığımız ve işte o, o süreçten de o gerçekten kopmayarak hareket ettiğimizi söyledik. Ee, evet. Aslında geçmiş bir de bir sokak programı yapmıştık. Hatta Evrim'in, değil mi? Evrim Demirel'in kulaklarını çınlatalım. E, evet, ee, sokak hemen hatırlatayım. O zaman evrim de bizimle birlikteydi. Üç kişiydik o yayın döneminde. Ekim-Kasım 2016 podcastlerimize ulaşarak sokak sözcüğünü ki haftalar boyunca ele aldık. Dışarının hayli önemli bir parçası olan sokak sözcüğünü oradan dinleyebilir merak eden dinleyicilerimiz. Evet. Şimdi evet. dediğim gibi korona, korona süreci e, ve koronayı da bağımsız olarak düşünmüyoruz. Hatta ben de bir nesilden göndereyim. Devlet Tiyatrosu'nun açısı var komşumuz. Aslında bu dönem içerisinde Ali Ersin abi ona bir selam yollayayım. E, bu dönem içerisinde ne kadar önemli olduğunu yani içeriden ve dışarıdan e, bize e, destek verdiğini e, el sallamasını kahkasıyla mahalleyi renklendirdiğini hatırlatayım dedim. Işte selam olsun. Yani hazır selam vermişken. Ee, tamam. Bakalım biraz korona haline neler dönüştürdü, bazı kelimelerin anlamları dönüştü, pezerleşti değil mi Evet yani e, bir kere şey e, tabii içeri kapandık, e, bayağı yasaklar geldi ve e, sonuçta e, bazen içerideyken dışarısı özlenen bir şey halini aldı. Yasak bir şey oldu. Ama dışarısı da bir yandan tedirginliği, korunmayı, rahatsızlığı, hastalığı çağrıştırır bir şey olduğu için bu özleme ve dışarı çıkma arzusuyla da çatışan bir yana oldu. Evet bir anlam kaybına uğradı gibi geliyor bana. Ama evet. bir yandan da sanki o, o kelimeler hem içeride ve dışarıda da hissedilerek devam etti. Yani işte atıyorum dışarıda olan stres aslında içeride de bizi... Biz bir şekilde etkiledi değil mi? Ee, hani atıyorum bakkala gittik, markete gittik. Oradaki tehlike acaba... bir Eve, Eve mi getirdik. Eve mi getirdik diye bir e, kaygı endişe duyduk. Yani kaygı ve endişe boyutu tabii e, var olduğumuz mekanlarda e, yaşadığımız insanlarla da ilgili oldu. Atıyorum işte e, çocuğu olanlar, e, yaşlı ebeveynlerle beraber evet. yaşamak durumunda olan insanlar... Daha belki daha farklı hissedildi. Ama bir şekilde hissedildi. bunu da hani altını çizmek istedim. Doğru. Bir yandan biz Kerem'le konuşurken program öncesinde... Ee, çok fazla sözcük çıktı içerisinin ve dışarısının e, çağrıştırdığı ki e, sözlük anlamı ve mecaz anlamlarına daha sonra değineceğiz. Önce biraz bu çağrışımlardan bahsedelim dedik. Tabii ki e, her iki sözcüğünde özellikle içerisinin de çok daha mecazi ve mekan dışı insanın içine e, çağrıştırıcı yanları var. E, onun dışında mekansal olarak e, baktığımızda da e, bir takım e, Yani kullandığımız malzemelerin, hallerimizin, tavırlarımızın ve duygularımızın da içeride ve dışarıda ayrıştığını fark ettik. Biraz bunlardan söz ederek ilerleyelim dedik ama vakit de geldi sanırım. Önce şarkıyı bir şey delip çalalım, Olur. ardından devam edelim. Olur. Efendim Chiefs'ten geliyor Inside Outside. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Pek güzel ee, şarkıymış Didemciğim. Biz şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir biz şarkıları ara ara din, e, Didem seçiyor, ara ara ben seçiyorum. Ben bunu dinlememiştim, pek sevdim Didemciğim. İyi, çok sevindim. E, efendim, tam da sözcüklerimizi birebir ifade eden şarkımız İçerisi Dışarısı, içeride Dışarıda. E, i̇çerinin dışarının kendine özgü eylemleri var. Onlarla ilgili sözcüklerden bahsedebiliriz. Yani içerisi daha dingin, dinlenmeye, yavaşlamaya, oturmaya, uykuya has bir mekan ve dışarıda miskinliğe. da miskinliğe, dışarıda da yürümek, hareket, eğlence, alışveriş, spor hatta protesto anlamında yürüyüş var. Ee, ancak bu her zamanda böyle olmayabiliyor. Bazen e, ev işleri, e, evdeki sorumluluklar çok klasik beklentilerin olduğu evlerde özellikle kadınların e, bu e, miskinlik, sakinlik, oturma e, eylemlerini gerçekleştirmesi söz konusu olmayabiliyor. Ne diyorsun e, Kerem'ciğim? E, e, tabii yani şimdi aslında bir anda hadi evin içinde koşalım yürüyelim, hadi bir gezelim demiyoruz. Evet. <gülüyor> ama ev ev hanımlarının tabii bir yandan da ev kadınlarının ne diyeceğimi şaşırdım. işte bu yoğun bayan emek... deme de. <gülüyor> Yok bayan demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yoğun emek sürecini kendi eşimden de çok iyi biliyorum. <gülüyor> yani göz ardı edinemem. Hakları ödenmez hakikati annemden eşimden işte çevremizdeki kadınlardan da bahsediyoruz. onu göz ardı edemem. Ama bir yandan da dediğin gibi bu eylemlik halinin işte koşma, yürüme e, halinin biraz daha sokağa has bir şey olduğunu da bahsedebiliriz. Ancak tabii kapitalizm artık her şey satar pozisyona geldiği için ev içinde de insanları rahat bırakmıyor aslında. E bu koşu bantları falan evlere taşımaya başlanıyor. Bu Covid sürecinde arkadaşlarımıza e, sürekli işte telefon üzerinden e, görüntülü aradığım e, arkadaşlarım oldu. Onlar ne, hani ne, neler yapıyorsunuz dediğimde İşte koşup anda koşan arkadaşlarım var sürekli. Benim evde yok ama. Benim de satın alanlar oldu bu süreç içerisinde. <gülüyor> tabii çok satın alan da olmuştur yani. Ben şey işte almayın sonra onlar atılıyor falan dedim ama aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ya bir yandan öyle bir şey oldu. Atılma hikayesi. Ben bir dönem boks yapmıştım mesela. Bu kum torbası aldım. Atmak için almadım tabii de evde bulunur diye düşündüm. Ama evde koyacak yer bulamadım. Çok büyük bir şey olduğu için. Sonra bizim baldızın kiler... Neydi işte böyle bir kullandığım bir malzeme odası var oraya koydum. Ya. Hakikaten ha. öyle spor aletlerinde bütün mevzular oluyoruz. Ya, evet Dışarıdaki hareketliliği e, içerisi azaltacak kaygısında olan, e, spora, harekete önem veren kişiler için de yine içerisi dışarısı bu tür yeni e, malzemeler, anlamlar, hareketlilik, hareketsizlik kavramlarını getirdi. E, tabii e, sürekli elde kalan e, özellikle ilk dönemlerde yasaklardan ötürü 65 yaş üstünün e, hareketleri iyice kısıtlandı. Ee, hareketle ilgili böyle e, sözcükler duygular ne alemde peki ee, içeride dışarıda içerinin ve dışarının hissettirdikleriyle ilgili duygular, duygular. Ee, tabii son, son dönemde bu ile ilgili değişti tabi ama biz hani dışarıya çıktığım zaman aslında bir ferahlık bir yandan böyle bir özgür olma hali e, bir yandan bir eee e, ferahlık hali hissediyoruz daha çok. Ama bu koronayla birlikte tam tersi vücusu, neredeyse. Buysal dönemlerimiz de evet, değişti. Ya korku, tedirginlik, kaçma. Ben ilk bu yasakların da artmaya başladığı vakaların iyice tepeye doğru çıktığı süreçte ilk çıkışlarımda gerçekten bir distopya filmindeymiş gibi kendimi hissettim kurallara da büyük ölçüde uyulan bir semt yaşadığım semt idi o dönemler dükkanların hepsi kapanmış sokakta az sayıda insan var hemen hepsinde maske eldivenler o böyle şeffaf siperlikli E, koruyucular. E, gerçekten hep e, filmlerde görüp e, işte bir distopyanın parçası gördüğüm manzaraların içinde o tekensizlik duygusunu çok belirgin yaşadım. Ama insan ona da alışıyor. Bir süre sonra evden çıkarken hani telefonunu cüzdanını aldın mı der gibi işte maskeni aldın mı kolonya yanında mı diyerek <gülüyor> çıkmaya başladık. E, duygular e, şöyle bir desen sen dedin ya, hani dışarısı e, özgürlük E, ferahlık e, rahat hissetme falan gibi şeyler tabi bunlar çok da değişiyor konuşurken de seninle programdan önce e, üzerinde durmuştuk Hani nasıl bir ev ve nasıl bir dışarısı yani baskının olduğu geçinemeyen e, aile bireylerinin Evde diğerlerinin üstünde çok böyle hükmü süren e, otoritenin yüksek olduğu bir ev e, rahat edilen bir yer olmayabiliyor. O zaman dışarısı Çoğun kaçmak. Çoğu zaman doğru diyorsun tabii. Evet. E, Ama kimi de, kimi de çok hani domestiktir. E, yani evet evim çok, evim güzel evim. Evet evde kendisini ifade etmeyi sever. Evde kendini belki kendini kendine kalarak belki iş altında olarak Böyle bir düşünsel bir eylemlilik halinde bulunarak yani birçok açıdan kendini daha rahat hissettiği, daha özgür hissettiği bir alan da olabilir. Evet neyi söyledin aslında. E, defını kesiyorum ama hani eylem eylem sürekli eylemi dışarıya verdik ama hani burada çok işin felsefi boyutuna da girmiş oluyoruz. Aslında düşünmek de bir eylem neden olmasın ve ne yazık ki onu dışarıda pek yapamıyoruz. Düşünmek eylemi eve ait daha çok. Aslında korona süreciyle birlikte işte iyi gelen şeyi belki e, yani kimileri belki değerlendirmiş olabilir ama e, malum sistem kendini e, be, sürekli bir ben yaratıyor. Bu yarattığı ben e, bir yandan da kendinden de kaçıyor aslında. Sürekli e, bu ben tüketiyor. E, tüketerek var oluyor. İşte, hmm. i̇şte alışveriş yapıyor. İşte aktive oluyor. İşte turizm hareketli oluyor. Gezme oluyor. aslında birileriyle buluşuyor. Evet. Ee... Kendi benine doğru bir yolculuğu yaşayamıyor insanoğlu maalesef. Biraz da dediğim gibi toplumun sistemin dayatmasıyla ilimtili olarak. Doğru. Dolayısıyla belki hani bizi zaruri bir ev hali insanın kendisiyle bir hesaplaşması, kendi iç dünyasına dönmesi, kendi içindeki güzelliklerine varması süreci olarak da değerlendirenler olmuştur mutlaka yani bu anlamda olumlu diyebilirim belki. Doğru olmuştur, olmamıştır. Olmamıştır tabii ee, bir yandan da. Çünkü televizyon. Evet. Eve ait bir nesne olan televizyon <gülüyor> sürekli gene bizi bizden kaçıran beni benden uzaklaştıran malzeme evet. ee, o da var ee, ama ben kendimde de bazı e, bu süreci paylaştığım yakınlarımda da e, hep vakit ayıramadıkları şeylere kendilerine içlerine yazmaya okumaya dönen kişilerde gördüm bizzat kendimde de deneyimledim seni haklı çıkaracak bir biçimde. Tabii çok olumlu yansımaları da oldu yani olumlu derken tırnak içerisinde tabii yani insan gerçekten kendine döndü, okumalar yaptı, işte ne bileyim insanlar filmler izlediler, dizayar izlediler, ailesiyle vakit geçirdiler. Doğru. Ee, ancak bir dakikamız var. Evet Feryal'den <gülüyor> bu arada yayında Feryal var. Teşekkür ve selamımızı iletiyoruz. Sağolsun. Bir dakikamız evet, kalmış bir... Toparlamaya geçiyoruz çünkü çok geniş aslında çağrışımlar. E, yani Duygulardan bahsediyorduk, devam da edeceğiz mutlaka ama e, evin bir şekilde e, rahat olma, e, huzur içinde olma, e, sığınma, kendine dönme hal ve duygularını beraberinde getirdiğini söylemiş olduk. Böylece dışarı yine sözcükler kaldı Kerem. Efendim, duydun mu? bağlantı e, koptu sanki. Ah yapma, olabilir. Ya dışarıya ne sözcükler kaldı dedim. Hani ben evdekileri e, söylemiş oldum. E, işte hareketlilik, dışa dönüklük, dışarı açılma, e, sosyalleşme sözcükleri belki kaldı dışarıya. Evet, onları da haftaya artık bir şekilde e, bahsedip geçeceğiz. E, devam edeceğiz haftaya. Evet, içerisi dışarısı e, neler uyandırıyor? E, sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa e, bizimle paylaşabilirsiniz Twitter ve Gmail adresimiz üzerinden. E, çünkü biz de konuşurken Aa, onu hiç düşünmemiştim diyoruz sık sık birbirimize Kerem'le. Efendim mecbur olmadıkça e, içeride kalınız. E, sağlıklı, güzel bir hafta diliyoruz. hoşça kalın İyi haftalar.